Evet, bazı sorular kardeşler sormuş. Onları cevaplayalım. Kardeşim bir demiş, selamu aleyküm hocam. Hafızayı güçlendirmek için ne yapabiliriz? Ee, ben daha önce anlatmıştım. Akıl doğumdan gelen bir şeydir. Ee, Allah subhanehu ve teala kullarından dilediğine dilediği kadar verir. Bir 3 motora istediğin kadar kaliteli benzin koy. istediğin kadar kaliteli motor yağı koy. istediğin kadar bakım yaptır. 13 3 1 -3'tir yani. Yani 2.5 motor gibi hız yapamazsın onla Rampayı bir üçle çık iki iki nokta motorla çıktığın gibi bir ile çıkamazsın yani bunun sebebi dediğim şeydir ee, yani ikisinin kapasitesi farklı hafızayı güçlendirmek mümkün değil o Allah'ın verdiği bir yetenektir ee, fıtrattandır doğuştandır ama bunu Allah'ın verdiği bu yeteneği e, bakımlı tutmak mümkündür mesela işte hafızayı güçlendirmek noktasında e, maddi olarak elde edebileceğimiz sebepler Özellikle söylenen bu balık yağı var. Omega yağları. Bunlar hafızayı güçlendiren şeyler. Buna benzer tıbbi olarak hacamat yaptırmak kafa bölgesinden gene hafızayı güçlendirebilecek unsurlar. Bunun haricinde bir de manevi unsurlar var. İnsanın günahtan sakınması. Çünkü harama bakmak yanlışa batıla bakmak. Bırakın sadece yani, yani harama bakmak deyince kadına bakmak algılanıyor. İnsanın Gereksiz şeylere bakması dikkatini dağıtır, beynini dağıtır. O yüzden mesela körlerin hafızası çok daha kuvvetlidir. Fazla bakmadığı için, beyin çok fazla resim çekmediği için beynin hafıza yeteneği daha fazla gelişir. Ne kadar çok fotoğraf o kadar da işlet, yani işletimin yavaşlatılması demek. Dolayısıyla hani günahlardan sakınmak gibi bu tarz manevi sebepleri de elde ederse inşallah Müslümanlar Allah hafızalarına güç kuvvet verir inşallah. Kardeşim biri soru sormuş. Selamun Aleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Amin ecma. İlminizi ve davetinizi bereketli kılsın. Ben soruyu Adana'dan soruyorum. Birkaç sorum olacak. Bir, günümüz müşriklerin kestiyetler haram mıdır? Putlara kesmese dahi bu konuyu açıklar mısınız? Müşrikler putlara kesmese, Allah'a kesse, Bismillah deyip kesse de kestikleri cumhur ulemaya göre hatta bazılarının naklettiği icmalara göre haramdır. Tabi icma münakid olan bağlanmış bir icma değil bu konuda bu icma'yı muhalefet eden şaz fetvalar var geçmişten sadır olan bazı fakihlerden sadır olan ee, ama dört mesebin fıkıh kitaplarına kesin babına bakıldığı zaman müşrik besmele de çekse Allah adına da kesse müşrik kestiği için haram olduğunu söyleyen birçok fakih var ben açık delil söyleyeceğim Allah Teala hangi kafirlerin kadınlarıyla nikahlanmayı haram kıldıysa onların kestini yemeyi de haram kıldı Kuranda en açık ayet valatun kül müşrikat hatta minne müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın ayetidir. Müşriklerin kadınları haramsa kestikleri de haramdır. Çok açık ve net bir şekilde, basit bir şekilde ortadadır. İkincisi sizin Ebu Hanzala hocayı tekfir ettiğinizi söyleyerek fitne çıkarıyorlar. Bunlara kendi ağzınızdan cevap vermez misiniz? Veririz. Yani beraber bayram namazı kılıyoruz. Arkasında kıldık. Nasıl tekfir ediyormuşuz? insan yani insanda azıcık akıl olur yani. İftira ederken iftiranın da bir edebi usulü olur yani. Bizim Ebu Anza hocayla tekfir etmediğimiz için birbirimizi bizi tekfir eden niceleri var. Yani artık bu iftiranın modası geçti. Tedavülden kalktı. Üçüncüsü kabire ağaç dikmek ve su dökmenin ölüye bir faydası var mı? Kabrin başına ağaç dikmenin faziletiyle alakalı şaz bir ihtilaf var. Şaz bir ihtilaf diyorum. Sahabeden nakl olunan fiiller var. Sahabenin fiili bu noktada hüccet midir değil midir diye ihtilaflar var. Ama su dökmenin hikmetini bilmiyorum. Su niye dökerler? Suyu ağacı sulamak için dökerler allah alemde Alem de. Ama ağaç dikmenin faziletine dair şahs fetvalar var sahabeden. Mesele biraz uzun. Yani orada birçok mesele değinmek lazım. O da bu şu anda mümkün değil inşallah. Buradaki Müslümanlara selam var demiş. Aleyküm selam. Allah için sizi seviyoruz. Ne için seviyorsanız Allah da sizi sevsin. selam aleyküm. Allah hamdınızı arttırsın. Devlet nikah kıymak caiz midir? Nikah, fıkıh kitaplarında muamelat babıdır. Muamelat dediğimiz şey de e, insanların e, özellikle e, nikah gibi, satış gibi hukuklarının değerlendirildiği bablardır fıkıh kitaplarında. Bunların hepsi akittir, anlaşmadır, e, kağıda yazılan metinlerdir. Eğer bu kağıda yazılan lafızlarda ve metinlerde küfür olduğu açık olan, sarih olan, kesin kat'i olan bir şey varsa ve böyle nikah kıyılıyorsa bu nikah küfür olur. Ama bugün bizim irdelediğimiz devletin insanlara dayatmış olduğu resmi nikah ise bu lafızla böyle değil. Onun altını çizerek söylüyorum. Biz irdeledik, defalarla irdeledik. Ha, arkasında nikah cüzdanının yani evlilik cüzdanı arkasında yazan bu evlilik cüzdanı şu kanunun şu bendine göre düzenlenmiştir ifadesi bir kere küfür olmaz arkadaşlar. Bizim zaten kimlik alıp bu ülkede yaşamamız da bilmem kaçıncı kanunun kaçıncı bendine göre düzenlenmiş bir şeydir. Yani akılla tekfir olmaz. Artık yeter yani. Dolayısıyla piyasada bu tarz akli tekfirleri gezdiren çok sapık var. Onlardan kardeşler uzak olsunlar, uzak dursunlar. Müslüman böyle bir şeyden dolayı dinden çıkmaz. Bu nesebin kontrol altına alınması için kafirlerin koyduğu e, bir prosedürdür. Kağıt prosedürü prosedürüdür. Caiz değildir. Bütün Müslümanlar buna itikat etmek zorundadır. Yani ben gene küfre itikat kaydı getirmiyorum. Şimdi cahiller anlamayacak diye... Allah'ın ve Resulünün şart dediği şeye şart demeyeceğiz mi? Şimdi iyi ki Cehbin bin Safvan demiş ki küfür itikattı. Artık ehli sünnetin konuştuğuna kadar itikad kaydı varsa konuşan herkes cehmiye oluyor. E bu bizim suçumuz değil. Cahiller cahilliklerine suç bulsunlar. Bizim suçumuz değil. Dediğimiz ki bu akittir, anlaşmadır. Siz yeri geldiğinde faiz anlaşmasına da imza atarsınız. Ama siz faizi helal görürseniz o küfür olur. Ama faize haram diyorsanız faiz anlaşmasını imzalamak, Adamı kafir yapmaz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında bir adam bir kadından başka dört kadınla evlenemez diye yazması senin o kanuna rıza gösterdiğine delalet etmez. Sen eğer itikat eder helal görürsen ki bu evet haramdır. Ben bir kadından başkasıyla evlenemem. Bu akit üzerine nikah yapıyorum. Bu adam zaten kafirdir. Anlaşıldı mı ne demek istediğimi? Dolayısıyla... Devlet nikahının küfür olduğuna dair bir şey bilmiyoruz. Küfür diyenler kendileri önce ispat etsinler. Ee, arkadaşlar buraya bakabilirse... Ha, oradan mıydı? öyle? Tamam. Selam Aleyküm hocam. Bilindiği üzere peygamber farz namazlarından sonra tesbihatı yaparmış. İşlerin yoğunluğundan dolayı tesbihatı bazen sünnetten sonra bırakma durumu oluyor. Bu bidat olur mu? Allah ilminizi, amelinizi, davetinizi bereketli kılsın. Şimdi vakit problemi varsa e, sünneti nasıl kılacak bir insan? Çok vakay soruyu algılayamadım ama e, sünnete uygun olan sizin de bildiğiniz gibi e, farz namazından sonra yapmaktır. Bunu daha ileriki bir vakte teyhir etmek bidata dönüşebilir. E, bugün dönüştüğü gibi. Bu hakiki bidat olmasa da bidatların taksimatı vardır. İmam Şatibi El-i kitabında anlatmıştır. Hakiki bidat, izafi bidat vardır. En azından izafi bir bidattır bu. En azından izafi bir bidattır. Sakınmak gerekir. En kötü tespihatını yap. Sünneti akşam eve gittiğinde veya sonra bir vakitte kılabilirsin. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına birileri din öğrenmeye geldiği zaman peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazının sünnetini geçirdi. İkindi namazı vaktinde kılınca Ayşe dedi ki ya Resulallah, yeni bir namaz mı? Şey e meşru kılındı biz de kılalım diyor hayır bir kavim geldi beni meşgul ettiler ben o sünneti şimdi kılıyorum sen farzdan sonra tesbihatını yap öğlen namazını kıl şey sünnetini kılma daha sonraki ayrı bir vaktin içerisinde o sünneti kılabilirsin Allah en doğrusunu bilendir tabii ki. Aleykümselam Ramazan orucunda erkek oruçlu olmadığı halde oruçlu olan eşinin orucunu ilişkiyle bozarsa bu ikisinin hükmü nedir? Ha yani şimdi kadın zaten 61 gün oruç tutacak da adam nasıl oruçlu olmuyor? Hani kadın oruçlu olmasa hayır olur da. Erkek nasıl oruçlu olmuyor? O da e, Allah'u alem belki hastalık zayıflık başka sebepler olabilir. Eşi oruçken ilişkiye girerse eşi kesinlikle 61 gün oruç tutar. Ama koca onu böyle bir şey sevk etmiş midir diye koca tutar mı? Ona dair hiçbir şey bilmiyoruz. Bakarız eğer öğrenirsek ona da söyleriz. Ama kadın kesinlikle 60 gün Kefaret orucu tutmak zorunda kalır. <gülüyor> Müslüman cinler insanlarla nasıl konuşur? Bir dersinizde cinlerin nasihat ettiklerine bahsetmiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu herkese olabilir mi? Ya herkes bunu yapamaz yani. Ondan sonra arraflığın, şeytanlığın kapısı açılır. Sihirbazlığın kapısı açılır. Şeriatı bilmeyen insanlar bu tarz şeylere yeltenmesinler. Bilmeyince bu sefer... Şeytan uçtun, veli oldun. İşte ben meleğim, şuyum, buyum. Konuşmaya başlar. Bir de böyle gayb olan şeyler insanın hoşuna gider fıtraten yani. Bir rengiz olan böyle, bilinmeyen, herkesin cahil olduğu şeyler. İnsan böyle konuştukça sanki kahve arkadaşı, sohbet, bir de çay söyleyip karşı tarafa böyle sohbet edecek bir havaya girecek. Bu caiz değil, Ebu Hureyre konuşmuş. Ama bak tekrar söylüyorum, kim konuşmuş? Ebu Hureyre. Adam bu dini bize nakleden adam, en çok hadis rivayet eden sahabi. Öyle mi? Haramı, helali Bu dinin fıkhını en iyi bilen Şimdi her cahil alıyor, cin konuşturuyor Ondan sonra muhabbet edip, sohbet edip Alakası şeyler soruyor, o caiz olmaz Ebu Hureyre ne öğrenmiş Oradan cinden? Fatiha'yı öğrenmiş Cin doğru söyleyebilir, bak demiyoruz ki Cinlerin getirdiği bütün haberler yalandır Ama 3 tane söyleyebileceği Doğru sebebiyle 500 tane Yalana düşmeyeceğin Hiç kimsenin bu konuda ne yoktur? Garantisi yoktur Bak tekrar altını çizerek söyleyeyim. Alimler buna caiz demiştir. Ama bir şeylerin caizliği, helalliği, haramlığı vakadan vakaya, kişiden kişiye değişir. Yani bir kardeş gelir derim ki senin konuşman caizdir kardeş. Bir kardeş gelir derim senin konuşman haramdır. Öyle mi? Yani bu onu ayırt edebilecek bir adamdır, bu onu ayırt edemeyecek bir adamdır. O yüzden fetva ikisi için farklı olacaktır. E dediğimiz gibi bu işin ilmini, şer'i ilmini öğrenmeyen zaten her iş yani ehliyetle ilimle yapılabilir, aksi takdirde mümkün olmaz. Allah sizi selamete erdirsin demiş kardeşler. Sorum şu, inşallah İslam'da bir hatip hoca siyaset yapabilir mi? Yani kendisine bir soru sorulduğunda bu cevabı ortamına göre adamına göre verebilir mi? Örnek desem ki Suriye'de cihada gidilir mi? Bu bizim cihadımız mı diye kişi kendisinde ikrah şartları oluşmadığı halde hem farzı aynı, hem aksi bir şey adamına göre nabza göre. Şerbet verebilir mi? İslam böyle bir yetki vermiş midir? Allah razı olsun. Şimdi ben çok karışık bir soru olmuş da. Yani özet şunu söyleyeceğim. So soru soranın, soru sorma keyfiyetine, vakasına ve haline göre soru sorulan kişi cevap verir. Şeriatta bunun delili çoktur arkadaşlar. Görmek isteyen, azıcık hikmetten zerre nasibi olan herkes için açıktır. Mesela bakın. Kur'an'da bir kıssa var Firavun'la Firavun Musa aleyhisselam'ın konuşması var. Musa aleyhisselam orada ne diyor Firavun ona neyi soruyor? Diyor ki öncekiler nerede? Cehennemde mi cennette mi? Şimdi amacı oradaki insanları tahrik etmek. Musa diyecek onlar cehennemde o da kendine taraftar kazanacak. Musa aleyhisselam diyor ki onların ilmi Rabbimin katındadır diyor. Onların ilmi Rabbimin katına. Musa bilmiyor mu ki küfrü şirki bilmeden ölenler cehennemdedir. Burada siyasi bir cevap veriyor. Davetin maslahatı var burada. Yoksa demiyor ki müşrik cennettedir haşa. Anlaşıldı mı burası inşallah. Ama öyle bir nas var şeriatta. Adam biri geliyor. Diyor ki babam nerede ey Allah'ın Resulü? Diyor Ebi ve Ebi kefinnar. Senin baban da benim babam da cehennemdedir diyor. Öyle mi? Veya Cafer İbni Ebi Talib'in Necaşi ile olan konuşması. Siz diyor musunuz diyor İsa ve Meryem Allah'ın işte kullarıdır öyle mi diyorsunuz diyor. Cafer diyebilir ki evet öyle diyoruz. Cafer diyor ki bize diyor Kur'an neyi haber vermiş size söyleyeyim mi? Diyor dinle. Kur'an'ın Meryem suresinin ilk girişindeki ayetleri okuyor. Saptırmıyor, aldatmıyor, kandırmıyor, yalan söylemiyor ama uslubu düzgün kullanıyor. Anlatabildim mi? Ve on haricinde Ömer radıyallahu anh dedik ya soru soranın kastına göre soru sorulan da cevap verir veya vermez. Bidatçının biri geldi dedi ki Ömer Rahman Arş'a nasıl istiva etti? Ömer sopayı çıkardı adamı bayıltana kadar kafasına vurdu dövdü yani. Öyle mi? Bugün her sorulan soruya cevap vermeyen, hikmet ve davette maslahat gözeten insanlara sapık zındık ithamı yapıştıran ahmaklar sürüsü. Aynı şekilde Ömer'e de Ömer cahil cehaletini sopayla kapattı Ömer. Zalim ya zaten. Ne alakası var? Adam cevabımı aldım diyor. Diyor ki bunu sürün Şam'a Halide gönderiyor. Diyor tarlada diyor en ağır işlerde çalıştır sırtına çuval vur bunun diyor. Bak cevap da vermemiş. Ya İmam malim bildiğini Ömer mi bilmiyor? El istiva malimun vel keyfiyeti meçhulun vel imani bihi vacibun ve suali anhu bidatun. Öyle mi? Derdi ki istiva malumdur iman vaciptir, soru keyfiyeti bilinmez. Onun hakkında soru sormakta bidattır der. Kapatırdı Ömer. Niye cevap vermedi? Adam bidat irade edecek. Haydi Allah dedi. Güle güle. Dolayısıyla her soru soranın sorusuna cevap verilmez. Delil mi, başka delil mi? Ayşe radıyallahu anha kadının biri diyor ki biz diyor neden hayızlıyken namazlarımızı kaza şey oruçlarımızı kaza ediyoruz da namazlarımızı kaza etmiyoruz. Ayşe diyor ki helante haruriye sen haricilerden misin diyor kadına. Çünkü hariciler demişler kadın hayızlıyken geçirdiği namazların da kaza eder demişler. İcthatta şeditler ya. Onu da söylemişler. Ayşe demiyor ki etmez biz peygamberden böyle öğrendik. Diyor ki sen harici misin? Cevap vermiyor kadına. Kadın yok vallahi öğrenmek için soruyorum ya Ayşe deyince diyor ki biz Peygamber döneminde böyleydik böyle derdi. Aklını sokma bu işe diyor. Dolayısıyla şeriatta bunu destekleyen çok nasıl var kardeşler. Esselamu Aleyküm. Kısaca cevaplayabilir misiniz? Buradan ve sitenize direkt yazarak sorduklarımızdan sizin dışınızda başka unsurların bilgisi olur mu? Yani hackerlar vesaire yazdığımız özel meseleler sizin dışınızdaki birimlere ulaşabilir mi? Vallahi yani onu çok bilmiyorum. Bizim kontrolümüzde kimseye ulaşmaz. Bizim haricimizde. Ama bunun dışında hani büyük, büyük hackerlar işi gücü bırakıp bizim gibi 3-5 tane sakalının peşine düştüyse çözebilirler. Teknoloji bu yani. Medrese ve İslam ilimleri alanında eğitim hizmetiniz var mı? Varsa talebe kabul ediyor musunuz? Yaş 17. Sihil tedavisi için cahiliyemizde altın oluk cemaatinden bir tasavvufçunun bir Söğüt ağacı dalına Fatiha ehlas okuyup kesik atarak yaptığı bir işlemle birkaç defa sihirler iyileşmişti. Bunların hepsi şirk metotları. Sihil bundan iyileşmez. şer Rukye ile iyileşir. Şer-i Rukye babı da çok geniştir. Daha önce defalarca da birkaç defa izah etmeye çalıştık. Onun tedavi şekli de ne yapmaktır? Kur'an'da var olan ayetleri okumaktır. Tamamdır inşallah.